Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Doğa tahribatının önünü açan maddelerin de olduğu torba yasa görüşmelerinde çevre mücadelesi önemli bir kazanım elde etti. Ormanları, meraları, tarım alanlarını ve kıyıları maden tesislerine açan madde 6 geri çekildi. Yüzü aşkın kurum Change.org Taksim torba yasayı geri çek adresinde ortak bir kampanya yürütüyordu. Kampanyayı başlatan Ekoloji Birliği yasa görüşmelerinden önce imzaların çıktısını alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na teslim etmişti. Doğa savunucuları yasanın tümden geri çekilmesi için kampanyalarını sürdürüyorlar. Yapılan açıklamada ruhsatsız alanlarda da madenciliğin önünü açan madde 6 torba yasa teklifinden çıkarıldı. Görüşmeler bugün devam edecek. Sosyal medyadan yasayı tümden geri çek etiketiyle Twitter'da sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz ifadelerine yer verildi. Kampanya change.org.taksim torba yasayı geri çek adresinde. Bilecik'in Bozüyük ilçesi Muratköy mevkiinde işletilen Bakır Molipten Maden Tesisinin kapasite arttırımına ve yeni tesisler yapılmasına Bilecik İl Genel Meclisi'nde 9'a karşı 12 kabul oyu verilmesi üzerine bir kampanya başlatıldı. Yerel halktan Dilek Karakoç'un başlattığı bu kampanya Change.org Taksim Muratdere Ormanları Yok Olmasın adresinde. Maden projesi için binlerce ağacın kesileceği söyleniyor ve bölgenizin oksijen deposu, ormanlarımızın ve bu ormanlarda yaşayan canlıların bakır madenine kurban edilmemesi için, sesimizin duyulması için Lütfen siz de imzalayın çağrısı yapılıyor. Murat Dere Madencilik tarafından açık ocak yöntemiyle işletilen maden ocağının kapasite arttırımı, atık ve cevher zenginleştirme tesisi için 2017 yılında ÇED olumsuz karar verilmişti. Projeyi yeniden gündeme getiren şirket, Bilecik İl Genel Meclisi'nden onay istedi. Bölge halkının itirazlarına rağmen, Proje için onay verildi. Şirket böylece yeni bir çet süreci başlatabilecek. Dilek Karakoç'un başlattığı kampanyada şu ifadelere yer veriliyor. Bu ormanlar inanılmaz güzel bir doğal varlık çeşitliliğine sahip. Geyik, ayı, domuz ve tilki türlerine ev sahipliği yapıyor ve aynı zamanda onlar için bir geçiş noktası. Bakır madeni projesi bu canlıların yuvalarını ellerinden alacak. Yerleşim yerlerine yakın olan projeyle tonlarca su kirleteceği için yerleşim yerleri de olumsuz etkilenecek. Kampanya Change.org Taksim Murat Dere Ormanları Yok Olmasın adresinde. Nilgün Yamaner'in başlattığı kampanya Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka'nın karşı karşıya olduğu bir tehditten bahsediyor. Change.org Taksim Akyaka'ma dokunma adresindeki kampanyada 15 Ekim 2020 tarihinde önerilen imar planı gerçekleşirse kıyı ekosistemi azmak çevresi ekosistemi tehlike altına girecek. Bir sakin şehir olan Akyaka özgünlüğünü yitirecek ifadeleri yer alıyor. Kampanya başlatan Nilgün Yamaner, söz konusu imar plan revizyonunda yer alan yat limanı kıyı ekosistemini tahrip edecek. Azmak kıyı bandı düzenleme projesi Azmak kıyı altında yoğun insan kullanımı öngörüyor ve Azmak ekosistemine zarar verecek. Plan revizyonu hazırlanırken Akya'nın sakin şehir statüsü dikkate alınmamış. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yerel sivil toplum örgütlerinin de katkılarının sağlandığı Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi yönetim planı bu revizyon planı hazırlanırken dikkate alınmamış. Planlama alanının tümünün birinci derecede deprem bölgesi olduğu gözetilmemiş. Jeolojik ve jeoteknik rapor tanzimi edilmeden plan onaylanmış. Revizyon planında kıyı kanuna aykırı yapılaşma kararı raporda yok. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin resmi görüşü alınmadı. Orman kanunu ihlal ediliyor. Yurttaşların anayasal mülkiyet hakkı da göz ardı ediliyor. Plan bütünüyle incelendiğinde yeşil alan miktarı azalmış, yeşil alanlar iki katlı yapılaşmaya açılmış. İmar planı revizyonu ile otel alanının yaklaşık 6 kat arttırılması öngörülüyor. Bu plan turizm baskısı nedeniyle yaşanan altyapı sorunlarını ve korunan alanlar üzerindeki baskıyı katlanarak arttıracak. Yurttaşlık sorumluluğum gereği önerilen Akyaka İmar Plan Revizyonu'ndaki bu uyumsuzlukları bakanlığınıza bildirmeyi görev biliyorum, diyen Nilgün Yamaner, Akyaka'nın özgünlüğünü yok etme tehlikesi barındıran plan revizyonunun tamamen iptal edilmesini talep ediyor. Kampanya Change.org Taksim, Akyaka'na dokunma adresinde. Çatalca'da Kuzey Ormanları'nın yer aldığı bölgede bir taş ocağının, 1600 yıllık Antik Roma su yolunu tahrip ettiğinin ortaya çıkması üzerine Kuzey Ormanları savunması bir kampanya başlatmıştı. Change.org Taksim Antik Roma su yolu korunmalı adresindeki kampanya sonuç verdi ve İstanbul Valiliği Burhanettin Soğancılar Maden Ocağı'nın faaliyetini durdurdu. Ancak Kuzey Ormanları savunması şirketin faaliyetlerini kaçak bir şekilde geceleri devam ettiğini söylüyor ve kampanya bu yüzden devam ediyor. Kampanyada şu bilgiler var. Valiliğin faaliyeti durdurma kararına rağmen suç işlenmeye devam ediyor. Özellikle de geceleri düzensiz aralıklarla kaçak faaliyet devam ediyor. Sürecin takipçisi olmaya, yıkıma karşı köyümüzü ve binlerce yıllık emanetimizi savunmaya devam edeceğiz. Kampanya Change.org Taksim Antik Su Yolu Korunmalı adresinde. Ben Uygar Özesmi, Change.org Özel Haber Programı'nda derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz.